Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Sevilay Özbay'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler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 Çık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Coşkun Karademir, Emirhan Kartal ve Hatice Doğan Sevinç'in birlikte çıkarttıkları Dönüş Yolu isimli albümden dinlediğimiz bir ezgiyle başladık. Eser albümle aynı ismi taşıyan Dönüş Yolu isimli enstrümantal ezgiydi. Bu albümden başka türküler de paylaşacağım sizlerle ama birkaç kelam etmek ve hasbı hal babında birkaç husus üzerinde durmak istiyorum. Türkiye'de ben kendimi bildim bileli insanlarda ciddi travmalar yaratan katliamlar, terör olayları ve sabırları zorlayan şeyler yaşanıyor ne yazık ki. Bunlara daha önce hiç görmediğimiz, başka ülkelerde işittiğimiz ama buralarda hiç yaşamadığımız birisi daha eklendi. Birisi derken olayın mahiyeti anlamında birisi diyorum malumunuz olduğu üzere. Ne acıdır ki bu coğrafyanın insanlarının hayatlarında sıradan vakalar gibi gelip geçiyor bunlar. Fakat bilhassa son 10 senedir daha önce eşi benzeri görünmemiş bir çöküş ve çürüme yaşandığı kanaatindeyim. Hem toplumsal hem de kurumsal anlamda. Bunun tek bir nedeni yok elbette. Birçok neden sayılabilir. Her şeyden önce çağımız tüm dünyada ciddi dönüşümlerin yaşandığı bir çağ. Kültürün, yaşam pratiklerinin ve hatta İnsanın değiştiği bir dönem bu. İnsanın değiştiği derken insanın mahiyeti, insanın tanımı, insanın ne olduğu bile geleneksel anlamından bambaşka yerlere evrildi. Belki henüz bunu gerçekten idrak etmedik ama zannettiğimizden çok daha ciddi boyutlarda bu mesele. Hasılı el yordamıyla ilerlenen tozun dumana karıştığı bir ortamdayız. Tüm dünyanın başına bela olan bu ahval ne yazık ki coğrafyamızda. Ve memleketimizde çok daha derinden sarsıcı hissediliyor. Bir kere hepimiz bundan sorumluyuz. Baştan bunu kabul etmek gerek. Ama esas sorumluluğun öncelikle ülkeyi yönetemeyenlerde bulunduğunun da altını çizmemiz lazım. Yani kıvırmadan bunu söylemek gerekiyor. Sıradanlaşmış ve söylemlerde klişeleşmiş liyakat, adalet gibi kelimelerin aslında boşuna klişeleşmediğini çok acı biçimde tecrübe ediyoruz son zamanlarda. Memleketin tonla sorunu var. Hepsi de birbiriyle alakalı yakıcı sorunlar. Ama bunların bütününün gelip dayandığı yer akıl, izan, liyakat ve adalet gibi meseleler. Burada düğümleniyor hepsi. Bu son yaşanan okul basma olaylarında asıl sorumlunun şiddet içerikli diziler ya da bilgisayar oyunları veya uzayan ekran süreleri olmadığını düşünüyorum ben kendi adıma. Sürekli bunlar söylendi. Bunlar paylaşılıyor. Bu sebeple özellikle altını çiziyorum. Bizim yetiştiğimiz dönemlerde de şiddet içerikli filmler, diziler hiç az değildi yani. Hatta bazıları belki bugünkülerden daha bile vahimdi. Bilgisayar oyunları da çağımızdaki kadar çok değildi belki ama ben bundan 30-35 sene önce daha ortaokulda bir öğrenciyken Okul çıkışlarında, ateri salonlarında oynadığımız oyunlar hiç de masum değildi. Mesela Raiden diye bir karakter vardı Mortal Kombat isimli oyunda. Kazandığı zaman bu karakterin ne yaptığını şimdi burada anlatsam bazılarınızın tüyleri ürperir. Dolayısıyla yaşanan bu tüyler ürpertici olayların sebebi birkaç gündür herkesin paylaştığı üzere sosyal medya ya da dizilerdeki şiddet olayları olduğu kanaatini taşımıyorum ben. Katılmıyorum bu görüşe. Bunlar önemsizdir ya da etkisizdir gibi bir iddiam yok. Bunlar olayı daha da derinleştiren hususlar. Elbette ki etkileri var ama zannedildiği gibi birincil değil, ikincil ve hatta belki de üçüncül sorunlar. Asıl ve birincil mesele ne diye soracak olursanız, memleketimizdeki siyasi yapılanmanın yani şu andaki mahiyetiyle başkanlık sisteminin sebep olduğu kurumsal çöküş. Asıl mesele bu. Eskiden kamu kurumlarında inisiyatif alabilen, sorun çözen, koltuğuna hakkıyla oturmuş yönetici sayısı çok daha fazlaydı. Sorun yok muydu? Vardı. Hep böyle eskiden de sorun yok muydu deniyor. Vardı. Ama bugünkü kadar vahim bir çöküş ve yozlaşma yoktu. Dolayısıyla kurumlar işliyordu. Bugün ise kurumlar paralize olmuş durumda. Bunun çözülmesi de ancak adaletin ve liyakatin cari olmasıyla mümkün. O da şimdiki yapıda gerçekleştirilebilecek gibi görünmüyor. Diğer iddiaların hepsi bu asıl sorunun yakıcılığını fark etmemizi engelliyor. Bu anlamda saptırıcı unsurlar benim nazarımda. Kurumsal çöküşü rehabilite etmeden başka sorun aramak, saçmalamak demek benim nazarımda. Çocuk yaştaki insanların genç bile diyemiyoruz. Çocuk bunlar ya böyle akıl almaz işlere kalkışması ve çok acı sonuçlarla karşılaşmamızın nedenlerini düşündüğümüzde aslında neden olarak bulduğumuz her şeyin altında, buna silahlanma mı dersiniz, bilgisayar ayanları mı dersiniz, okul idaresinin ve öğretmenlerin zamanında yaptığı uyarıların dikkate alınmaması ve hatta karşı tacizde bulunulması mı dersiniz, aklınıza ne geliyorsa gelsin, az önce kabaca sözüne ettiğim temel sorunların bir neticesi bunlar. Asıl sebebi oralarda arayıp tartışmadığımız müddetçe Havan'da su dövmüş olacağız. Aslında bu konuda söylenebilecek çok fazla şey var ama ben hem üzüntümü sizlerle paylaşmak istedim. Hem de birkaç gündür bu konu özellikle sosyal medya, ekran bağımlılığı, bilgisayar oyunları üzerinden konuşulduğundan buna gereğinden fazla vurgu yapıldığını belirtmek istedim. Bu program elbette ki bunun yeri değil biliyorum. Lafı uzatmamı ve programı amacı dışında kullanarak belki biraz da üst perdeden bunları söylememi, üzüntüme ve ondan hiç de az olmayan öfkeme vermenizi rica ediyorum. Bu haftalık beni mazur görürsünüz umarım bu konuda. Şimdi yine Coşkun Karademir, Emirhan Kartal ve Hatice Doğan Sevinç'in birlikte çıkarttıkları Dönüş Yolu isimli albümden bir türkü dinleyeceğiz. Tunceli Ovacık'tan derlenen bir ağıt bu. Kaynak, maksut uşağı aşireti, derleyen ise Ferruh Arsunar, Hatice Doğan Sevinç'in vokaliyle dinliyoruz. Elma attım, yuvarlandı. El Fark etmiş olacağınız üzere Önceki programlarda defalarca hakkında Maluma taktardığım Elma sembolü vardı Elma malumunuz Teklif özellikle de evlilik teklifi Anlamına geliyor Elma attım yuvarlandı gitti ve şeye dayandı derken Türküyü yakan kişi Elmayla yani teklifle başlayan sürecin Narla yani Çoluk çocuğa karışmakla Nihayet bulduğunu ifade ediyor Elmanın atılması, gidip beşeye dayanması bu anlamda öylesine Türkiye'ye yerleştirilmiş sözler değil. Türkünün sözlerinin geri kalanı anlamış olduğunuz üzere oldukça can yakan bir hikaye barındırıyor. Genç bile diyemeyeceğimiz küçücük çocuklarımızı kaybettiğimiz için bu türküyü, bu ağıtı daha doğrusu aldım listeye. Dönüş Yolu isimli albümden bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu ise Mustafa Şimşek'ten Muzaffer Sarı Söze'nin derlediği meşhur bir Bilecik-Söğüt Türk'sü. Türk'ü Dodiez ve Fadiez arızaları alıyor. Yani misket ayağında, klasik Türk müziğinde ise Eviç makamına denk geliyor bu. Hatice Doğan Sevinç, Coşkun Karademir ve Emirhan Kartal'ın izasından dinliyoruz. Birincecik Duman Tüter Baca'dan. hoş algın yarim hocam da oho ko bu kadar dertten bahsetmişken Alekber Çiçek'ten alınan meşhur bir Erzincan türküsünü paylaşmak istedim sizlerle bu hafta. Derya Türkan ve Coşkun Karademir'in birlikte çıkarttıkları Sükun isimli albümden paylaşıyorum sizlerle bu meşhur Erzincan türküsünü. Derdim çoktur hangisine yanayım. <Gülüyor> Efendim, efendim benim, efendim Benim bu dertime derman, efendim Azıktır. Çok hasretlik çektim varım azıktır. Güle güle gelir canlar Parisi. Efendim efendim benim efendim benim. Derdime der Efendim Çok hasretlik çektim var esiktir Güle güle gelir canlar Paresi Efendim efendim beni Fendi benim bu derdin nedir efendi Katı yüksek uçarsın Bir sultanın katı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız gelir geçersin Aşkı muhabbetten niye kaçarsın Böyle midir yolumuzun törlesi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdim derdim efendim Aşkı muhabbetten değil Çalmışsın, böyle midir yolumuzun töresi? Efendim efendim beyim efendim, benim bu derdi merder efendim? Coşkun Karademir'in yakaladığı müzikal damar çok etkiliyor beni. O damar beni cezbederek kendine çekiyor. Şimdi yine onun içinde olduğu bir çalışmadan bir türkü paylaşacağım sizlerle. Muhlis Akarsu'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Sivas Kangal Türküsü sıradaki eser. Bu Sivas Türküsünü de Coşkun Karademir ve Gülay Hacer Toruk'un birlikte çıkarttıkları Evvel isimli albümden dinliyoruz. Dağlar seni delik delik delerim. Seni seviyorum. sırada yine dönüş yolu isimli albümden dinleyeceğimiz bir türkü var. Ama bu sefer türküyü Cengiz Özkan okuyacak. Zira Coşkun Karademir, Emirhan Kartal ve Hatice Doğan Sevinç'in birlikte çıkarttıkları bu albümde Cengiz Özkan da bir türkü okuyarak katkıda bulunmuş. Türkü Erzincan yöresine ait. Kaynak kişi Ali Yılmaz, derleyen ise Osman Özdenkçi. Ölçüsü 11 lik ve usulü de 2 2 3 2 2 şeklinde. Demin de belirttiğim üzere Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Başı pare pare dumanlı dağlar. <Gülüyor> Sırada İhsan Eşin Duvarın Ötesi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Urfa Tüksü var. Kaynak kişi Bedirhan Kırmızı, derleyen ise Ahmet Yamacı. Türkünün ölçüsü 18'lik, suli ise 2-3-2-3 şeklinde. Segah makamında bir türkü bu ve demin de belirttiğim üzere İhsan Eşin Duvarının Ötesi isimli albümünden paylaşıyorum sizlerle. Al yeşil dökün anneler mezar taşıma. Nezardaşıma Alişin yeşil dökül anneler Nezardaşıma Gelen ağlar Giden ağlar Ah bu genç yaşı Gelen ağlar, giden ağlar Ah bu genç yaşıma Bu ne felaket etti, geldi başıma Bu ne felaket lets me your fele Bu programı sonuna ayırdığımız bölümde bir bozlak dinleyeceğiz. Muharrem Aslan'ın icrasından dinleyeceğimiz bozlak bir plakkaydı. İsmi ise Türk'ünün Dört Yavrumu Yetim koymuşlar. Başına da süper tutmuşlar Suçum neydi ki beni vurmuşlar Yavrular aradan perişan oymuşlular yavrular arada perişan olmuş I Onu denip de hasta neye gönderme <Gülüyor> Cenazem aradım perişan oldum Böylece bu haftada programı sonuna gelmiş olduk Programı önceden kaydetmek durumunda kaldığım için destekçimiz olup olmadığını bilmiyorum. Şayet destekçimiz ya da destekçilerimiz varsa isimleriyle teşekkür edemediğim için kusuruma bakmayacaklarını ümit ediyorum. Programı her hafta aynı temenniyle kapatıyorum. Ve yazık ki bu temenni bu memlekette her geçen gün daha da önem arz eden bir temenni oluyor. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden Dile Titreşimler Hazırlayan ve Emre Dağtaşoğlu Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Sevilay Özbay'a teşekkür ederiz.